Merhaba, ilk haberimizde Japonya'ya gidelim. Geçen yıl yaşanan tsunami felaketinden sonra bağır olan 54 reaktörün yalnızca ikisi aktif durumda. Her iki reaktörde tsunami sırasında yıllık bakım için kapalı olduğundan zarar görmediklerine kanaat getirilmiş ve açık tutulmasına karar verilmişti. Japon hükümeti tarafından kapalı reaktörler üzerinde uygulanan stres testleri santrallerin yeniden enerji üretmek için gerektiği kadar dayanıklı olmadıklarını belirtmekle beraber açık olan iki reaktörün de yeterince güvenli olmadığını ortaya koyuyor. Testlerin dikkate alınması ile aktif reaktörlerden birisi olan Kashivasaki Kariva'nın da bugün kapatılmasına karar verildi. Aynı şekilde ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde bulunan diğer aktif nükleer santralinde Nisan sonu ya da Mayıs başında kapatılması planlanıyor. Eylemleri ve çalışmalarıyla kamuoyunda güçlü bir etkiye sahip olan Greenpeace Japonya ofisi reaktörlerin yeniden açılmaması için büyük çaba sarf ediyor ve nükleerden arındırılmış bir dünya hedefliyor. Hükümet ise sanayicilerin ve nükleer endüstrinin baskısı altında reaktörlerin aktif hale gelmesinin yollarını arıyor. Madem hepsi kapalı iken idare edilebiliyor o zaman neden bu fırsat nükleerden tamamen uzaklaşmak için kullanılmasın? Fransa'da nükleer tesislerde taşeron firmalara bağlı çalışan 30 bine yakın nükleer işçisi için şartların çok kötü olduğu dile getiriliyor. Sezon işçileri ya da nükleer göçebeler olarak nitelendirilenler, 80'li yılların sonundan bu yana nükleer göçebelerin çalışma koşullarını inceleyen sosyolog Anita Boutmoni nükleer göçebelerin neredeyse görünmez kişiler olduğunu ve bunlara sınırılan tıbbi bakımında çok kötü olduğunu belirtiyor. 25 yıldan bu yana Fransız nükleer tesislerinde dekontaminasyon sorumlusu olarak görev yapan Christian Verano'nun Mart ayı ortalarında işverenine karşı açtığı dava bu açıdan bir ilk. Ağır akciğer kanserine yakalanan ve akciğerinin bir bölümü de ameliyatla alınan Verano'nun bu hastalığı ülke kanunlarında da meslek hastalığı olarak tanımlanmış. Verano şimdi kendisini radyasyondan yeteri kadar korumadığı gerekçesiyle işverenine dava ediyor. Aynı zamanda çevre konusunda uzman olan avukat Cedric de Romane ise bu girişimin Fransa'da bir ilk olduğunun altını çiziyor. Fransa'da bu tür tesislerde çalışan 30 bin nükleer göçebe bulunuyor. Bizden nükleer göçebe olarak Rusya'ya gönderilen gençleri de unutmamak gerek. Acaba kendilerini bekleyen geleceğin farkındalar mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın STK'lar da çağrılacak dediği Akkuyu çet toplantısı için 60 kuruma davet var ama STK'ları yok. Akkuyu'da Kurulması planlanan nükleer güç santrali için hazırlıklar sürüyor. Müsteşar yardımcısı Sedat Kadıoğlu medyaya ÇED raporunu incelemek üzere izleme ve değerlendirme komisyonu kuracaklarını ve komisyonda 4 bakanlığın temsilcileriyle DSE'yi Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversitelerinin olacağını söylemişti. ÇED toplantısı 29 Mart'ta Mersin'de yapılacak. Komisyon ise 3 Nisan'da toplanacak. Ancak komisyon toplantısı için 60 kurum ve kuruluşa katılım yazısı gönderilirken... Çağrı listesine hiçbir STK'nın alınmaması yaklaşımı da açıkça gösteriyor. Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu çağrılmadıklarını ama yine de çalışmalarını sürdürdüklerini, olası bir nükleer kaza durumunda yaşanabilecekleri, inceledikleri modelleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Baharın gelmesiyle yeniden ve güçlenerek dönen işgal yani Occupy hareketinin New York'ta düzenlediği büyük yürüyüş başladı. Yürüyüş internetten canlı olarak takip edilebiliyor. Barışçıl eylemde polis kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tacizler nedeniyle gergin anlar yaşandığı barışçıl eylemlerini sürdüren işgalcilerin tutuklandıkları bildiriliyor. Tutuklananlar arasında yerde sürüklenen 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kadın da var. Tamamen yatay iletişimde olan işgalciler birbirlerini kollayarak ve internet üzerinden iletişimlerini koruyarak yürüyorlar. Occupy Wallstreet.org adresinden yapılan duyuru da bizler yani artık susmamaya karar vermiş olan %99 Sesimizi duyurmaya karar verdik dinliyor. Müzikli, danslı, şenlikli olarak devam eden yürüyüşler hareketin internet sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Artık gezegenin sömürüye karşı bir canlı gençleri harekete geçti. Gençleri dinleme zamanı geldi de geçiyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Doğu Karadeniz bölgesinde 300'e yakın HESH projesine halkın tepkili olduğunu söyleyen bir basın mensubuna verdiği cevapta HESHEL konusunda çok geç kalındığını bunların 30 yıl önce yapılması gerektiğini söyledi. Heslerin çevreyi tahrip etmesiyle ilgili Trabzon Solaklı'yı örnek veren Bakan Eroğlu Solaklı Vadisi'ne vatandaşların tepkisinin olduğunu fakat şu an yapılan düzenlemenin ile bölgenin muhteşem bir vadi haline getirildiğini söyledi. Evet kendisine göre muhteşem olabilir ancak halka göre anlaşılan rezalet. Solaklı'da yaşayacak olan tabi bakan değil yöre halkı. Öte yandan HES protestosuna katıldığı için haklarında dava açılan Erzurum Tortum'daki Babaşı köylülerine hak veren DSE'yi HES projesinin hem hukuki olarak hatalı olduğunu hem de doğaya zarar verdiğini açıkladı ve inşaat durduruldu. Babaşı köyünden 18 yaşındaki Leyla Yalçınkaya'ya HES'e karşı mücadele eden köylülerle konuşması yasaklanmış. Ayrıca jandarmaya saldırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılmış ve 9 yıla kadar da hapsi isteniyor. DSE ise yaptığı çalışmada inşaat ile ilgili hukuka aykırı faaliyet yürütüldüğünü tespit etti ve projeyi yürüten şirketin verdiği taahhütlere uymadığını belirtti. Böylece proje tanıtım dosyasının gerçeklikten uzak bilirkişi raporunda eksik ve hatalı olduğu ortaya çıktı. Bütün bu derelerini ve geleceklerini savunan halka eziyet edilmese de baştan rızaları alınarak devam edilse, bakanlığın yukarıdaki gibi gereksiz ve yanlış açıklamalar yapması yerine artık halkı dinlemesi ve bütün HES inşaatlarını durdurması gerekiyor, Halk boşu boşuna acı çekiyor çünkü onlar zaten bunun zararlarının farkındalar. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.